Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Enbiya Yıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis profesörü. Genç arkadaşlarım, dinamik kardeşlerimle birlikte, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sizlere anlatmak için, uzun bir zamandır hepinizin de takip ettiği üzere bir yolculuğa çıkmış bulunmaktayız. Bizim amacımız nedir? Bizim amacımız bu programı yaparken, değerli kardeşlerim, kıymetli seyirciler, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dinimiz içerisindeki sabit, değişmez o büyük yerini sizlere yeniden, halbuki siz bunu bilmektesiniz esasında ama yeniden gönüllerimize Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi nakşe olsun diye anlatmaya gayret ediyoruz. Belki bunu yaparken arada sizlerin bilmediği bir takım hususları da sizlere arz etmiş, sizlere bilgilendirmiş olabiliriz ama biz programın sonucunda eğer Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisini sizlere biraz daha yoğunlaştırabilmiş isek kardeşlerimle birlikte kendimizi biraz daha fazla mutlu hissedeceğiz. Ve bizim niyazımız bu programımızın ayrı sermayemiz olmasın Rabbimizden niyaz etmektir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a güzel bir hizmet sergileyebilmektedir. Bütün amacımız budur. Şimdi biz bu programda şu anda sizlerin seyretmekte olduğu bu programda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözleri ile eylemler arasındaki uyumdan bahsedeceğiz. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından dökülen kelimeler ile Peygamber Aleyhisselam'ın bir insan olarak, bir peygamber olarak ortaya koymuş olduğu, uygulamış olduğu fiiliyat birbiriyle uyumlu muydu, değil miydi? Arada tenakuzlar söz konusu mu idi? Bunu ele almaya gayret edeceğiz. Ama hepinizin bildiği ve unuttuğu üzere biz her programın başında ele alacağımız konunun özetini şu küçük tahtaya Yazdırıyoruz. Bugün Ömer Faruk kardeşimizi tahtaya alacağız. Ve bizim anlatacak olduğumuz şeyin başlığını inşallah tahtaya yazacak. Buyur Ömer Faruk. Yazacağım hocam. Onu söylemediniz de. Onu ben de e, unuttum. Sana söyleyeyim. Anlattıkların yaşadıkların kadar etkili olur. Ama tarihi bir söz ettim. Ha. Evet. Anlattıkların yaşadıkların kadar etkili olur. Kıymetli kardeşlerim. Hepiniz öğrencilik dönemlerinden, süreçlerinden geçmişsinizdir. Bir kısmınız ilkokuldan, bir kısmınız ortaokul, liseden, üniversiteden mezun olmuşsunuzdur. Şimdi hepinizin bildiği üzere öğrenciler, öğrenciler hocalara tartarken öğretmen olsun, üniversitede hoca olsun veya başka mekanda bir şeyler öğreten insanlar olsun, öğrenci pozisyonunda olan insanlar o anlatan insanları değerlendirirken genelde iki şeye bakarlar. Siz de zihninizi bir canlandırın. Dediğimi geçmişinizle karşılaştırarak lütfen bir tahayyül edin. O da nedir? Bir, anlattıklarına bakarsınız. Anlattıklarına bakarsınız. İkinci olarak da size bu şeyleri anlatan insanın davranışlarına bakarsınız. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bir öğrenci, bir öğrenci hocayı tahalli ederken, değerlendirirken iki şey, iki kriteri göz önünde bulundurur. Bir, hoca dersinde gerçekten donanımlı mı? Donanımlı yani alana hakim olan bir insan mı? İkincisi de hoca insanı ilişkileri açısından öğrencilerle nasıl bir ilişki kurabiliyor? Dolayısıyla özellikle üniversitede de bu söz konusudur, lisede de ilkokulda da geçerlidir. Yani bir hocanın çok donanımlı olması, birikimli olması karşısında kendisini dinleyen kitlenin onu her zaman kulak vererek dinleyeceği anlamına gelmez. gelmez. Çünkü sen çok dolu olabilirsin. Birikimde bir insan olabilirsin ama bizim satış diye tanımlamış olduğumuz insanlara o güzellikleri, sahip olmuş olduğum bilgiyi aktarma noktasında problemlerin varsa öğrenci sana kulaklarını tıkıyor. tıkıyor. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bu noktada, bu anlatmış olduğum konuda din görevlileri, öğretmenler, anne babalar esasında çok büyük bir mesuliyet yüklenmiş oluyorlar. Niye? Şimdi diyelim ki ben derse gelen bir hocayım. Sizin Okulunuzda, lisede, dersinize gelen bir hocayım. Şimdi ben bir şeyler size anlatma durumunda olduğum zaman siz bir taraftan da ne yapıyorsunuz? Beni tartıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bu enbiya ile yaşadıkları arasında acaba uyumlu olan bir insan mı? Dolayısıyla ben size kıymetli kardeşlerim, ahlaktan, ahlaki değerlerden, güzelliklerden ne kadar bahsedersem bahsedeyim. Eğer siz benim bu anlattığım şeylere aykırı bir faulümü, yanlışımı yakalarsanız Artık o antenin boyu kısalmaya başlıyor. Diyelim iki metre çıkarmıştınız antenin boyunu artık yavaş yavaş aşağı doğru çekmeye başlıyorsunuz. Çünkü ben anlattıklarıyla yaşantısı uyumlu olmayan bir insanım. Hatta ben kendi üzerimden örnek vereyim. Bazı tanımış olduğum insanlar ne kadar güzel sohbet ederlerse yesinler, ne kadar güzel konuşurlarsa konuşsunlar. Ben eğer onların yaşantılarında bu anlattıklarına aykırı bir şey görecek olsam, Biliyorsam, siz de kendiniz de tecrübe edersiniz buna. O insan anlatmış olduğu doğrular bende olumsuz tepki oluşturuyor. Kızıyorum ona. Niye? Sen bir şeyler anlatıp duruyorsun ama anlatmış olduğun şeyler esasında senin kendi hayatında yer bulmuyor. Dolayısıyla insanlar, özellikle de yaşamış olduğumuz dönemdeki insanlar, değerli kardeşlerim, aziz seyirciler, konuşanları çok daha geniş çerçevede, farklı kriterleri göz önünde bulundurmak suretiyle tahlile, değerlendirmeye tabi tutmaktadırlar. Bütün bunları ben size niye anlattım? Bütün bunları anlatmamın bir sebebi var. Abdülbaki ne var? Niye anlatıyorum ben bunlara? Hocam, Peygamber Yok. Efendimiz'in anlattıklarıyla yaşadıklarının tutarlı olduğunu vurgulamak için. Heh. Bir de şu var, insanlar, aziz kardeşlerim, insanlar her zaman böyledir. Böyle güzel, ahlaki değerlere sahip olan insanları her zaman arar. Yani siz bile, biz bile ne yaparız? Güzel insanlarla arkadaşlık yapmak isteriz. Yanlarında durduğumuz zaman bizleri Allah'a hatırlatacak, ağızlarından kötü sözler dökülmeyen insanlarla arkadaşlık yapmayı severiz. Öyle insanları bulduğumuz zaman da onların yanına her fırsatta gitmek için çaba sarf ederiz. Ama burada ülkemiz açısından söyleyeceğim değerli seyirciler. Şöyle bir problem var, bizim insanımız, ülke insanımız, dini hassasiyetleri zirvede olan bir toplum, Allah'a hamdolsun. Yani dinimizi İslam'ı çok seven, benimseyen bir kitledir. Dolayısıyla böyle İslami açıdan, dini faaliyetler açısından öne çıkan insanları gördüğü zaman hemen onların yanına koşmaktadır. Ama bu insanların büyük kısmının da altyapıları temel İslami bilimler noktasında, temel İslami bilgiler noktasında altyapıları zayıf olduğundan dolayı da bizim ülkemizde bazen istisbara da bu yol açabilmektedir. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Esasında devletimize de düşen görev budur. İnsanların temel düzeyde, Kur'an ve hadis bilgisinin, ilmal al bilgisinin mutlaka olması gerektiğini bize gösteriyor ki bizim bu insanlarımız, samimi insanlarımız İslam adına birileri tarafından istismar edilmesin. edilmesin. Bu son derece <gülüyor> önemlidir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda bu okur, e, bakınız değerli kardeşlerim Hz. Peygamber aleyhisselam zamandaki okur yazar kitlesine baktığımız zaman Abdülbaki buraya iyi dinle. Hz. Peygamber aleyhisselam zamandaki okur yazar kitlesine baktığımız zaman Arap coğrafyasının, o Arap Yarımadası'nın aziz kardeşlerim, değerli seyirciler yani nüfus sayımı okur yazar tespiti yapılmadığı için kesin bir şey söylememiz mümkün değil ama %99'u okur yazar olan bir kitle değil. Yani bir sayım yapılmış değil ama tahmin olarak bunu söylersek Peygamber'in öncesinde, nübüvvet öncesinde böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Okur yazarlığın bulunmadığı bir coğrafya. Yani kitleyi vurduğumuz zaman. Peki burada bir şey öne çıkıyor. Burada bir şey öne çıkıyor. Çıkan şey nedir? Peki bu insanlar okur yazar değillerse, Hz. Peygamber aleyhisselam bu insanların gönüllerini nasıl fethetmiş? Şimdi bir insan okur yazar olmayabilir ama bu insan zihin olarak zihin berraklığı, tartma, hesap etme açısından okumuş olan insanlardan bir farklılık arz etmez. Çünkü her insana Allah'ın lütfetmiş olduğu bir akıl var. Bu akıl çerçevesinde insanlar kendilerine bir şey söyleyen insanlar mutlaka ne yaparlar? Tartarlar. Şimdi bizim burada sormamız gereken şey şudur aziz kardeşlerim. Peki bu kadar okur yazar oranının düşük olduğu bir coğrafyada aleyhissalatü vesselam Efendimiz 23 yıl gibi kısa bir sürede bütün Arap coğrafyasını nasıl? İslamlaştırdı. Yani bu soruyu mutlaka kendimize sormamız gerekiyor. Madem ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in karşısındaki kitle akıllı insanlar, tartan insanlar, muhakeme yapabilen insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunları nasıl ikna etti? Nasıl ikna etti Ömer Faruk? Hocam söyledikleriyle birlikte söylediklerini amele dökerek, fiile dökerek ispat etti. Adeta hani onları bu şekilde etkiledi. Şimdi tabii ki insanlar ne yapıyorlar? Seni anlatıp bak ortaya koyduğun söylediğin, icraat olarak yapmış, etmiş olduğun şeyler ne yapıyorlar? Bunların hesabını yapıp değerlendiriyorlar. Dolayısıyla burada şunu desek esasında asla yanlış olmaz. Eyüp Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiş olduğu şeyler fiiliyat noktasında birebir birbiriyle örtüşen bir insan idi. Bakınız buna da bizim şöyle bir yanlışımız var. Değerli kardeşlerim, aziz seyirciler. Biz Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak şunu diyoruz. Ya işte din arayışı içerisinde olanlar, batıl dinlere inanan insanlar gelsinler Allah'ın kitabını okusunlar, Müslüman olsunlar. Allah'ın kitabı ortada bozulmadan, hamdolsun tarife uğramadan azey Peygamber Aleyhisselam'ın bıraktığı gibi bize geldi. Gelsinler insanlar bu kitabı okusunlar, Müslüman olsunlar. Ben az önce ne dedim? Ne dedim? Ümmi bir toplum. Ümmi bir toplum, toplum, toplum Azeri Peygamber aleyhisselam İslam'a kazandırdı. Elbette ki Peygamber aleyhisselam, onlara Allah'ın ayetlerini aktarmaktaydı ve pratik olarak da göstermekteydi ama karşısındaki kitle okur yazar olan bir kitle değil. Dolayısıyla Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın insanları kazanmasında Peygamber Aleyhisselam'ın temsil gücü çok büyük etki göstermekteydi, arz etmekteydi. Şimdi bizim hatamız zamanımızdaki Müslümanların hatası şudur aziz kardeşlerim. Biz istiyoruz ki insanlar gelsinler, bu dine girsinler, Müslüman olsunlar, Allah'ın kitabı ortada, tamam. Ama insanlar yeryüzündeki insanlar bir din arayışında olsun veya olmasın. Bu insan gelip senin kitabını okuma durumunda olmayabilir, değil mi? Evet. Yani özellikle de yaşamış olduğumuz dönemde, çağda insanların okur-yazarlığı veya dini kitaplar olan ilgilerini zayıfladığını bütün dünyada biz biliyoruz. Dolayısıyla burada bir şey daha öne çıkıyor. Burada öne çıkan şey, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı bırakmış olduğu mirastır, o mirasa nedir? Nedir? Güzel örnekliktir. Güzel örnekliktir. Dolayısıyla bizim eksikliğimiz burada odur. Yani İslam'la ilgili aziz kardeşlerim, elbette ki İslam'ı kötülemek için, İslam'ın yayılışını, insanların gönüllerle girmesini engellemek için yeryüzüne pek çok gizli saklı ve bir kısmın arkasında devletlerin olduğu faaliyetler yürütülüyor. İslam yeter ki yeryüzüne yayılmasın diye. Ama onlar, kendi görevlerini yapıyorlar. Onların işi bu. İslam'ı mahkum etmek, gömmek, ortadan kaldırmak. Ama bize düşen görev var burada. Bize düşen görev nedir? Biz bu dini, Allah Resulü'nün bize bırakmış olduğu şekilde, güzel bir şekilde temsil etmek görevimiz var. Biz bunu yapabilirsek, Allah'ın lütfi keremiyle, yeryüzünde, din araştığında olan, veyahut da Müslümanlara baktığı zaman, zihin dünyalarında güzel şeyler uyanan insanlar da, İslam'a karşı bir ilgi kesinlikle oluşacaktır. Bakınız, biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizden daha fazla imkana sahibiz. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Hatta ben şunu desem mübalağa yapmış olmam. Zamanımızın en fakir Peygamber Resulümden bile daha zengindir. Evet. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Dolayısıyla bizim ağlayacak, sızlayacak herhangi bir şeyimiz söz konusu değildir. Hocam, tarihi Hı? süreçte baktığımız zaman Osmanlı'da veya da önceki Türk devletlerinde İslam İslam, Türk İslam Devletleri'nde. biraz savunu Balkanlar'da görüyoruz. Uç bölgelerine ilk olarak insanları yerleştirir. Ee, diğer devletlerle ikili ilişkilerde, ticari faaliyetlerde olsun, işte, e, kervan, göç vesaire gibi hususlarda e, güzel ahlakla, ahlaki meziyetlerle ilk olarak onların gönlü kazanılmış. Daha sonra dini tebliğle gittiğimizde biz bu adamların ticaretinden bir zarar görmedik. Biz bu adamlardan iyilikten başka bir şey görmedik diyerek din daha çabuk kabul edilebilir. Onlar için e, ihtidaya sebebiyet olmuş. Ya iyi hatırlattın. Rufai, tüccarlar özellikle Asya'da tüccarlar insanlara Müslüman olmalarına vesile olmuşlar. Yani. Aziz seyirciler bir düşünebiliyor musunuz? Yani normalde tüccar gider malını mülkünü satıp işte oralarda bir şeyler kazanıp ondan sonra onun karşılığında yeni ticari mallar alıp döndüğü beldesinde tekrardan para kazanmak için gider değil mi? Hem giderken kazanmak hem geldiğinde kazanmak <gülüyor> derdi vardır. İşi budur. Ama ticaret ede için giden bir insan o coğrafyanın Özellikle Hindistan, Asya için söylüyorum bunu. O coğrafyanın İslam'la müşerref olmasına büyük katkı sağlıyor bu insanlar. Dolayısıyla biz hangi branşlı olursak olalım. Yani bu algıyı da yıkmamız lazım. Yani dini anlatma, dini yaşama, dini temsil etme görevi esasında sadece din görevlilerinin veyahut da din kültürü öğretmenlerinin veyahut da ilahiyat fakültesindeki hocaların, öğrencilerin görevi değil. Bu dine inanmış olan herkesin bir görevi. Orada nedir o misyonu? Bu dini güzel bir şekilde temsil etmektir. Şimdi biz aleyhissalatü vesselam efendimize baktığımız zaman az önce bakın okur yazar kitlesinin az olduğu bir coğrafyadan bahsettim. Peygamber aleyhisselamın insanların gönüllerine ulaşmasının ardındaki ben sebeplerden birkaç tanesini ele almak istiyorum aziz kardeşlerim. Bir, Hazreti Peygamber aleyhisselamın bütün hayatı boyunca 40 yaşından 63 yaşına kadar öncelikle yapmaya gayret etmiş olduğu birinci hedefi Tevhid inancını gerçekleştirmektir. Aziz kardeşlerim, bakınız. Hazreti Peygamber aleyhisselamın bütün amacı öncelikle Allah'ı tek Rab olarak insanlığa kabul ettirmektir. O geriden mesela namaz ibadeti veya bir takım haramlardan kaçınmak veyahut da edeme dair bir takım unsurlar bunlar hep sonradan gelir. Önce Allah'ı Rab olarak kabul edeceksin, tek ilah olarak benimseyeceksin. Ama burada bir güzellik var, değerli kardeşlerim bakın.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 Hz. Peygamber aleyhisselam insanlara İslam'ı anlatmaya başladı Mekke'de. Geldi oradan Mekkeli işte Ebu Cehil veya diğerleri Ebu Süfyan ya sen bizi böyle şeylere davet ediyorsun, bir şeyler söyleyip duruyorsun daha dün seninle biz putların önünde şunu yapmıyor muyduk ya? beraber sen Hube'nin önünde eğilip yatmıyor muydun? Ne oldu da sana? Kafanın içine ne girdi de bu şekilde yeni bir şey icat ettin? Halbuki ayet-i kerimeler ışığında baktığımızda Peygamber aleyhisselatu vesselama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 Rabbimiz, peygamberi seçerken ya yani ne kadar inceden ince bir kriter silsilesi göz önünde bulundurduğunu anlıyor muyuz? Önemlidir. Evet. Evet, yani toplumun rencide olacağı, eleştireceği, sende önceden şöyleydin, böyleydin diyeceği bir insanı seçmiyor. Hz. Peygamber senin hayatına baktığımız zaman ki ben iftihar ediyorum şu yönüyle Hz. Peygamber'in kötülüklere en çok maruz kalacak olan insanlar genelde toplumlarda böyledir. Yani çok fazla kendisiyle birinci derecede ilgilenen insanların bulunmadığı kimseler daha fazla fenalıklara maruz kalırlar. Nedir? Annen olmaz, baban olmaz, işte yakın akraban olmaz. Hz. Peygamber aleyhisselam anne yok, baba yok, dede işte bir müddet sonra amca bunlar ilgileniyorlar ama hep ikinci elden bir ilgilenme değil mi? Yani bir babanın ilgilenmesiyle bir amcanın ilgilenmesi Allah razı olsun ilgilenenlerden ama aynı olur mu? Olmaz. olmaz. Ama şimdi Fenalıklara açık olan bir toplumda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu himayeden korunmuş bir hayat sürerken kendisini kötülükten içerisine bulaştırmamış olması da çok ilginç bir şey değil midir? Evet. Yani adeta manevi bir hazırlanmadan kesinlikle söz etmemiz burada mümkündür değerli kardeşlerim. Demek ki böyle bir durumu var Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın tevhid inancı açısından. Aziz kardeşlerim, Yaşantı açısından bakın inaçtan bahsettim birinci olarak, ikinci olarak Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda Peygamber Peygamber'in yaşantısı açısından da ahlaki değerler noktasında buraya lütfen dikkat Peygamber Aleyhisselam'ın önceki yaşantısıyla sonraki yaşantısı arasında da bir tenakuz kesinlikle söz konusu değil. Yani Peygamber ayet-i kerimelerde mesela bakıyoruz, zinadan sakındırıyor, içkiden sakındırıyor. Hiç duydunuz mu? Bir adam gelip ara Rasulallah sen de bu işleri affedersiniz, haşa, Hz. Peygamber'i tenzih ediyorum. Sen de bu işleri yapıyordun, e seninle beraber biz kadeh tokuşturuyorduk.'' Bu şekilde Hz. Peygamber'e gelip öncesini Peygamberimizin önüne sunan bir Allah'ın kulu söz konusu mudur? Hayır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu Değil. değildir. Aziz kardeşlerim şöyle düşünün, Hz. Peygamber aleyhisselam sabahtan akşama kadar yatana kadar hep ahlaki değerlerden ve insanların Allah'a karşı olan görevlerinden bahsediyor. Hazreti Peygamber sen bütün hayatı boyunca yapmış olduğu şey budur. Özellikle de Medine dönemlerinin sonu, aziz kardeşlerim Medine dönemlerinin sonu, İslam Arap coğrafyasında hızlı yayıldığı için Peygamber Aleyhisselam'a sürekli heyetler geliyor. Yani Peygamber Aleyhisselam adeta konuşma işini böyle bir ifade kullanayım, otomatiğe almış gibi yani sürekli konuşuyor Hazreti Peygamber. Heyetin biri geliyor, diğeri geliyor. Biri geliyor, diğeri geliyor. Gidiyor, geliyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam akşama kadar insanlara temelde iki şeyden bahsediyor. Bir, az önce ifade etmiş oldum o tevhid ve bu çerçevede kulluk görevler, ikinci olarak da ahlaki değerler. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Şimdi düşün Hz. Peygamber Aleyhisselam hadisleri önümüzde değil mi? Kütüpsit diye bakan insan, Hz. Peygamber Aleyhisselam neleri emrettiğini, nelerden sakındırdığını görüp okuyabilir. Şimdi bunlara baktığımız zaman, Hazreti Peygamber Erasmus'un bir sürü insanlardan iyilikler istiyor. Ne istiyor mesela? Yardımlaşın diyor, fakir fukarayı gözetin diyor, yetimlerle ilgilenin diyor, kimsenin arazisini gasp etmeyin diyor, kimsenin dedikodusunu yapmayın diyor, kimsenin malını çalmayın diyor. Bir sürü insanın sahip olması gereken ahlaki değerlerden bahsediyor. Aziz kardeşlerim Hazreti Peygamber Aleyhisselam yatma zamanı hariç, değerli kardeşlerim bakın, Hazreti Peygamber eve girip uyuma zamanı hariç, Hayatının geri kalan kısmını kimle geçiriyor? Ashabıyla, insanlarla. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam esasında bakın Rufahi Hz. Peygamber aleyhisselam aile hayatı da yok biliyor musunuz? Yani biz aile hayatı var diyoruz da yani tabii ailesi var ama Peygamber aleyhisselam hani bizim zihin dünyamız akşam mesai bitirsin eve giderim öyle bir hayatı Hz. Peygamber aleyhisselamın söz konusu değil. Demek istediğim burada şey şu diyelim 24 saatlik zaman dilimi varsa yani tahmini olarak Hz. Peygamber aleyhisselam bunun Asgari 15-16 saatini asgari 15-16 saatini kimle geçiriyor? Sahabelerle geçiriyor. Değerli kardeşlerim peki sen 15-16 saat insanlara böyle alaki değerlerden, sahip olunması gereken sıfatlardan vesaire bahsediyorsun. Sen bunlardan bahsediyorsan, senin hayatın bunlarla ne olması lazım? Muvafık olması. Muvafık, uyumlu olması lazım. İşte bizim dini anlatan, dini temsil noktasında olan, Veyahut da Müslüman kimliğiyle insanlara rehberlik yapacak olan insanlardaki kusur budur. Bu bize şunu gösteriyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunları anlatıyor ise demek ki bunları Hazreti Peygamber Aleyhisselam kendi hayatında mutlaka tatbik ediyor idi. El-ilmu bile amel keşşeceru bil semer Bravo. Arada bir, güzel bir söz ifade ettin. Şu anda onlardan bir tanesi. Mesela bir ayet-i kerime var. <gülüyor> yâ limentekulun Lime ma, ma la tef'al ya eyelzinen amenu limentekulun ma la tef'al ma la tef'alun kibrumakten indallahi en tekulun ma la tef'alun aziz kardeşlerim değerli seyirciler şimdi bu ayetin azet peygamber boyutu var. Ben o çerçevede bunu hatırlattım size. Bir kere ayetin başına diyor ki ya yâ eyelzinen amenu. Bir kere Müslümanlara diyor evet. ki. Niye diyorsunuz yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yakışıyor mu demek istiyor. Değil Ya yani bunu tersten alırsak şudur. Bir Müslüman'a yapmadığı şeyi söylemek yakışmaz. Evet. Yakışmaz. Bak yapmadığı şeyi söylemek Müslüman'a yakışmaz. Bak. Peki bu ayeti insanlara arz eden kim? İnsanlara aktaran, öğreten Peygamber, Peygamber Ali Sen. Bu Buradan biz ne öğreneceğiz? Şimdi bak ayet diyor ki. Efendimiz, ha. Efendimiz bunu tatbik ediyordur ki ashabına da tebliğ boyutuna geçmişti. Değil mi? Evet. Ya burada çok güzel bir şey var. Abdülbaki kafana aldın burayı buradaki inceliği bak. Evet, evet. Yani ayet-i kerim esasında Hz. Peygamber aleyhisselamın şahsında hayat buluyor. Yani Peygamber aleyhisselam onu pratize ediyor, ondan sonra insanlara bunu arz edebilecek duruma geliyor. Hz. Peygamber aleyhisselam yapmadıklarını insanlardan isteyen, şöyle bir şey olsa Ya ben peygamberim, ben yatacağım, ben hiçbir iş yapmayacağım, siz aslanlar gibi çalışacaksınız, bana hizmet edeceksiniz. Bir kere etrafında kimse kalmaz. Bir Ve Hazreti Peygamber aleyhisselam bu ayeti de insanlara arz edemez. Bu gösteriyor? Hazreti Peygamber'e senanın şahsiyetinin güzelliğini, yüceliğini bizlere göstermektedir. Aziz kardeşlerim, bakın. Değerli kardeşlerim, değerli seyirciler, bir ifade kullanacağım. Tırnak içerisinde Hazreti Peygamber'in etrafındaki adamlar özellikle bu ifadeyi kullanıyorum. Adam. Hani Türkçede bir ifadeyi niçin kullanırız? Biz adam dediğimiz zaman böyle şahsiyetli, dediği dinlenen, sözüne itibar edilen, duruşu olan bir insan. Hazreti Peygamber in etrafındaki insanlar adam. Neyi kastediyorum? Bu insanlar herhangi bir dünyalık beklentisiyle Hazreti Peygamber'in yanına geldiler mi? Hayır. Bir Mekke dönemini hazırla, hatırlayın arkadaşlar. O kırk tane ilk Müslüman özellikle. Bunlar hayatı feleğinden geçmiş olan insanlar ya. Tüm çileleri onlar çeker. Bunlar, heh, bunlar adam işte bak bunlar adam. Yani bunları Hazreti Peygamber'in yanına getiren ne? Aziz kardeşim. Bunu anlamaya çalışalım Aziz kardeşlerim. Bu adamları Hazreti Peygamber'in yanına getiren ne? Bu adamlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şahsından etkilenmişler. Yani Hazreti Peygamberin de tırnak içerisinde bir adam olduğunu kabul etmişler. Bakın bu çok önemli. Şimdi sen bir Hazreti Ebu Bekir, bir Hazreti Ömer'i bir dünyalık bir mesele için Hazreti Peygamberin yanına geldi diyebilir misin? Hayır. Hayır. Canını ortaya koyan bir insan için bunu diyebilir misin? Diyemezsin. Ebu Zer gibi bir adamdan bahsediyoruz. Görmüş olduğu yanlışı gözüne soka soka düzelt bunu diyen bir insan. Bu insan bütün her şeyi bir tarafa bırakmak suretiyle Peygamber aleyhisselamın yanına gelmişse ya buna da bir düşünmemiz lazım. Karşılarında nasıl bir insan var? Hakikaten Arkadaşlar Hz. Peygamber'e nasıl bir şahsiyet ki Hz. Ömer gibi insanlar, Hz. Osman gibi insanlar ve diğer sabiler gelmiş Hz. Peygamberin etrafında pervane olmuşlar. Fidake Ne demişler Fidake? Fidake ebi ve ebii. ümmi ya Haan, Evet. Anam babam sana kurban olsun. Değerli kardeşim bu öyle laf olsun diye söylenmiş bir söz değil ha. Yani bir Ömer, Hz. Peygamber'e diyor ki, ''Ya Resulallah, benim anam babam sana feda olsun. Sakın buradan şunu düşünmeyin.'' Ya Hz. Ömer, laf olsun diye bunu dedi. Hz. Ömer'in şahsiyetine bakan bir insan, Hz. Peygamber ona ölümünü emrese canını onun yoluna vereceğini bilir. Bakınız, Peygamber aleyhisselam zamanındaki savaşlara bir bakın. Bu insanlar savaşa gittikleri zaman, Büyük oranda canlarını teslim edeceklerini, ruhlarını teslim edeceklerini biliyorlar idi. Ama buna rağmen gidiyorlar. Hz. Peygamber aleyhisselamın İslam'ı tebliğ etmek için göndermiş olduğu insanlara bakın bir kısmı geri sağ dönemeyeceklerini biliyorlar. reci vakası var değil mi? Bakın Peygamber aleyhisselam bir günde yetmiş tane sahabesini kaybetmiş olduğu bir gün var. Peygamber aleyhisselam bir ay süreyle o kadar üzülüyor ki Ama... Kunut da dua ediyor bunu yapan Fakayın... Riyel ve Zekvan kabilelerine. Ama bakın burada demek istediğim şey şudur. Ya Hazreti Peygamber bu insanları nasıl kazanıyor ki bu insanlar canlarını hocam her şeyini dünyalıklarını bırakacak şekilde Peygamber aleyhisselamın emrine rağm oluyorlar. Benim burada demek istediğim şey şu aziz kardeşlerim Peygamberin etrafındaki insanlar bunlar adam. Bunlar adam. Dolayısıyla ondan Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanına getiren Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin vasıflarıdır özellikleridir. Bunu mutlaka görmemiz gerekir. Ben size bir ölçü vereyim, bakınız. Bu adam derken Hz. Ömer'den bir örnek vereyim. Yani Bunlar nasıl bir adam? Hz. Ömer bu Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Hatırlarsınız İslam evet. tarihinde görmüşsünüzdür. <gülüyor> Hoşuna gitmiyor maddeler değil mi? Hz. Ömer Hz. Peygamber'e kusura bakma diyor. Bu yaptığın diyor yanlış diyor. Ve kalkıp gidiyor. Evet. Kızıyor. Hazreti Ömer biraz celadet biraz değil, bayağı bir celâdet bir adam kızıyor. Böyle anlaşma olmaz diyor. Ama tabi Hazreti Peygamber aleyhisselamın ufku Hazreti Ömer gibi değil. Daha sonra Hazreti Ömer bakıyor ki bu madde Müslümanlar lehineymiş tamam mı maddeler. Daha sonra yaptığı hatayı anlıyor, özür diliyor daha sonra. Ama demek istediğim burada farklı bir şey. Aziz kardeşlerim Bu adam dediğimiz adamlar radıyallahu anhum Bunlar kendilerine göre yanlış doğru olmayan bir şey görseler bunlar anında müdahale eden insanlar. Karşısındaki Peygamber Efendimiz bile olsa hiç çekinmeden Olsun. söylüyorlar hocam. Çünkü onların Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelmelerinin sebebi ne hocam? Zaten Peygamber Efendimizin anlattığını yaşamış olması. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam etrafında o civarında bulunan sahabilerle arasında öyle bir iletişim bağı var ki yani amaç dünya olmadığı için Herkes birbirinin gayesini biliyor. Hazreti Peygamber Selam Hazreti Ömer'in derdinin ne olduğunu, Hazreti Ebu Bekir'in, Ebu Zerr'in derdinin ne olduğunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam biliyor. Bildiği için de uyardığı zaman Hazreti Peygamber mı yaptığı şeyden dolayı uyardığı zaman Peygamber Aleyhisselam bundan etkilenmiyor. Onun samiyetini biliyor. Aralarındaki dostluk burada asla bir zarara uğramıyor. Ama sonunda kazanan kim oluyor? Sonunda kazanan İslam oluyor. Bakın bir dünyalık olmadığından bahsettim ben size. Hz. Peygamber aleyhisselamın vefat ettiğinde geriye bıraktığı bir takım şeyler var. Bunlardan söz edeyim size isterseniz. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam amacının dünyalık bir şeyler elde etmek olmadığını anlamamız açısından söylüyorum. Hz. Peygamber aleyhisselam vefat ettiğinde değerli kardeşlerim Peygamber aleyhisselam nakit, para, altın veya gümüş olarak hiçbir şey bırakmıyor Peygamberimiz. Hiçbir şey bırakmıyor geriye. Peygamberimizin kullanmış olduğu sadece bir yüzüğü var. Üzerinde Muhammed Resulullah yazıyor. Bu yüzüğü, bırakmış olduğu bu yüzüğü daha sonra Hazreti Ebubekir ile Hazreti <gülüyor> Ömer. Ömer de kullanıyor. Sonra ne oluyor? Hatırlıyor musunuz? Enis kuyusu. Ne kuyusu? Enis kuyusu. Enis, ku Enis, kuyusu Enis miydi yoksa bir harfini değiştirdin? Edis getirdin. mi? Edis mi? Attın. Yok, e Enis diye hatırlıyorum ama. Tutturamadın. Edis. Hangi harfini değiştireceğiz hocam? Eriz, eriz mi acaba? Eriz. Eriz. eriz kuyusuna şimdi Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer Efendimiz, Hz. Peygamber Selam devlet başkanı ama burada da bir incelik var bakın aziz seyirciler şimdi şöyle diyebilirsiniz o yüzükte Muhammed-i Resulullah yazıyor. Şimdi Hz. Ebubekir peygamber mi? Değil. Size soracağım şimdi. Güzel bir soru ya aklıma geldi evet. Hz. Ebubekir peygamber değil, Hz. Ömer peygamber değil. E, bastıkları devlet mührü Muhammed-i Resulullah. Yani sen peygamber değilsin, nasıl kullanıyorlar bunu? E, o makam hocam, Zaten halife oldukları için ona vekalet o makamdalar. Makam, hilafet e, makam. i̇şte Peygamber Şunu Efendimiz... da gösterir, onların, tevazı... onların yani. tevazusunu da gösterir hocam. Yok, tam istediğim cevap değil. Hala peygamber efendimizin hükmü geçiyor demek mi hocam? Yakup verecek cevabı. Biraz yaklaştın. Abdülbaki biraz yaklaştı, Yakup onu dinlediysen. Hocam o hükmü daimi olarak onlar yaşattıklarını göstermek üzere Şu mi? Şu zekayı görüyor musun? Evet. Cevabı yakaladı. Şimdi Hz. Ebu Bakir ile Hz. Ömer'in o mühürü kullanmasının sebebi ne? Bütün cihana ilan ediyor. Kardeşim Hz. Peygamber'in peygamberliği devam ediyor. Yani biz onun hizmetindeyiz. Şimdi dönüyorum. Aziz seyirciler ben neden bahsediyordum? Peygamber Efendimiz'in varlıkları, Peygamber Efendimiz'in bıraktığı e, kendi mirası, malı bahsediyor idim. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın aziz kardeşlerim demek ki para, mal, mülk olarak geriye bırakmış olduğu bir şey kalmamıştır. Kullanmış olduğu Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yüzüğü var. Hocam ben Buyur. bir soru soracaktım da. Buyur. Hocam şimdi biz de gerek program boyunca gerek de şu anda zikrettiğimiz üzere Peygamber Efendimiz hayatı boyunca az mal ve mülk sahibi olduğunu söyledik. Ama buna bir mukabil. Bilhassa İslam tarihi derslerinde, Hayber ve Fedek arazilerin varlığını da inkar edemeyiz. Hani bu konuyu nasıl yorumlayabiliriz peki? Sana çok harika bir cevap vereceğim Ömer, Faruk. Bir iki bir şey daha söyleyeyim Hazreti Peygamber'in mal mülkü ile ilgili. Aziz seyircilerimizin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Şimdi, demek altın, gümüş, nakit para cinsinden günümüze göre Hazreti Peygamber'e senin bıraktığı bir şey yok. Evine baktığımız zaman, aziz kardeşlerim Hazreti Peygamber'in evine baktığımız zaman, ne var evinde? Elbisesi var Hz. Peygamber aleyhisselam, bir iki kelimi var, çarşaf var, i̇şte su kabı, işte tencere, tarak, makas, misvak ve esans gibi Hz. Peygamber aleyhisselam'ın gündelik hayatında kullanmış olduğu bir takım ufak evin, he, evin zaruri ihtiyaçları var. Bir şey daha var yalnız, evet. onu da mutlaka söylemem lazım. Peygamber aleyhisselam yatmış olduğu bir sediri var, tamam mı? Aziz Seyirciler, Peygamberimiz Medine'ye icret ettiği zaman kimin evinde kaldı? E Ebu, e Ebu, e -Ebu e el Ebu Ayub el Ensan evinde kalınca Esad bin Zürare adlı bir sahabi Peygamber Aleyhisselam'a bir sedir hediye etti yatması için. Peygamber selam Hazreti Ashi'nin evinde bu sediri kullanıyor idi. Ya bu sedir yumuşak bir şey değil değil mi? Değil ya? değil değil. Ortadan bildiğin işte kontrplak diyelim veya sunta bugünün şartlarına göre onun üzerine bir vücudunu yarmasın diye zedelemesin diye üzerine bir kilim atıyorsun. O. Şimdi ya öğrencilik dönemlerinde biz Hz. Peygamber'i takdir edeceğiz diye <gülüyor> fakülte yıllarında çok yapmışlığımız var ama güzel oluyordu gerçekten. Böyle suntanın üzerine bir tane battaniye, Abdülbaki ser. Hem daha sağlam kalkıyorsun hem daha keyifli oluyor. Evet. Ya ben şeye şahit olmuştum İslami ilinler talebesinin biri. Yurt odasındaki bazayın, bazanın yatak dediğimiz kısım var ya, onu indiriyordu. O suntanın üzerine battaniyesini battaniye sererek yatıyordu. Sağlık açısından da benim kanaatimce insan sabahları daha dinç kaldırıyor. Şimdi yalnız bu sedir ile ilgili az seyirciler söyleyeceğim şey şu. Esad bin Zürare'nin hediye etmiş olduğu bu sedir yani yatak Hz. Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra insanların cenazeleri taşımak için kullandıkları sala dönüşüyor. Sal mı diyoruz Türkçe'de? Yani biz hani evet, tabut evet, diyoruz tabut, tabut. Evet hocam. Tabut yok Peygamberimiz zamanında. Zaten sal diyoruz, tabutun da o kenarlarından taşınan şeye sal diyoruz. Sal, eskiden saldi. Ama şimdi tabut böyle kabuklu e, kabak olunca ona deniliyor. Şimdi Araplarda da daha az kardeşlerim değerli seyirciler aynı e, yöntem büyük oranda devam etmektedir. Özellikle Hadiye Umre'ye giden kardeşlerimiz görürler. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın niye bu sedir sal olarak kullanılıyor? Tebrik olsun diye. Tebrik olsun diye Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yattığı döşekte insanı son yolculuğuna gönderelim. Amacı yine bu? Yapılmıştır. Senin sorunu unutmuş değilim Ömer Faruk. Ben de şey diyecektim hocam peygamber efendimizin hadisi var ya şerifte evet. yani Peygamberlerin bıraktığı mallar e, ma mirasçılara değil şeyi olarak infak edilir diye. Şimdi Ömer Faruk'la ilgili o senin söylemiş olduğunu ona geliyorum yavaş yavaş geliyorum seni unutmuş diyelim. Bekliyorum evet. hocam. Bekliyorsun evet. Şimdi Peygamber Peygambersel'in 20 kadar devesi var aziz kardeşlerim 100'e 100 civarında koyunu var 6-7 tane de keçisi var. Şimdi diyebilirsin bunlar ne? Arkadaşlar değerli kardeşlerim Hz. Peygamber aleyhisselam bunlar esasında Beytül Mahalle vakfetmiş gibiydi. Bunların sütleri bunlar gündelik olarak sağlıyor idi ve bunların sütleri Peygamber aleyhisselam evine ihtiyaç olarak gönderilen kısmı ve geri kalan kısmı da başta suffe olmak üzere hani eğitim gören sahabilerin As bulunmuş olduğu medresedeki insanlar olmak üzere bunlara gönderilmek suretiyle onlar bunlarla ihtiyaçlarını karşılıyor idi. Bunun yanında Peygamber Aleyhisselam birkaç silahı var idi değerli kardeşim. Bir de geriye beyaz bir katırı kalmış idi. Hazreti Ali geliyor Peygamber Aleyhisselam'a. Şimdi senin soruna geliyorum. Hazreti Ali geliyor. Hazreti Fatıma ile istişare ediyorlar. Babamızın mirasını almamız lazım. <gülüyor> Hazreti Ebubekir onlara bu işte silahıydı, katırıydı ve birkaç şey evdeki ufak tefek şeyler onlara veriyor. Şimdi gelelim o ne Dedik oldu? Herhalde. O arazi ne oluyor? Fedek ile Hayber, Hayber arazisi. Öncelikle Ömer Faruk şunu söyleyeyim. Bu araziler nereden aziz peygamber aleyhisselam'a geldi onu ifade edeyim. Şimdi aziz kardeşlerim bildiğiniz gibi bu coğrafyalarda bu Fedek arazisinin bulunmuş olduğu yerde Yahudiler yaşıyordu. Hayber'de Yahudiler Hayber. yaşamış olduğu muhit idi. Fakat bunlar hiçbir zaman rahat durmadıkları için hep ihanet ettikleri için sonunda bunlar ne yapılıyor? Şam tarafına bunlar sürülüyor. sürülüyor. Hak ettikleri için, Müslümanlara huzur vermedikleri için hep Zamanımızda olduğu gibi arkadan fırıldak çevirdikleri için, düşmanla iş birliği yaptıkları için Anlaşma yapıp anlaşmayı bozdukları. anlaşmayı bozdukları için Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle yapayım Hz. Peygamber aleyhisselam sırtını güvende hissetmiyor arkadaşlar Yani böyle bir devlet olmaz yani sen her zaman arkadan Başıma ne bela gelecek diye düşünürsen O toplumda huzur kalmaz Sonunda bunlar Ya Resulallah sen bizi kaşıt dediler Peygamber aleyhisselam da madem öyle ben sizi kaşıtayım Dedi, onların hepsini oradan sürdürdü, sürü, gönderdi. Sonra bu araziler ne oldu? Bu araziler Müslümanlar arasında taksim edildi. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselama da oradan, Fedek'ten ve Hayber'den evet. hurmaların bulunmuş olduğu, hurma ağaçlarının bulunmuş olduğu bir kısım yerler kaldı. Ama Hz. Peygamber aleyhisselamın az önce senin ifade etmiş olduğun bir hadisi var Hz. Peygamber aleyhisselamın. Biz müasher-i <gülüyor> enbiya'e la nurethu ma teraknahu fe ve sadaka. Peygamber selam buraya ki biz peygamberler topluluğu olarak varis olunmayız. Yani bizim malımız, mülkümüze el konulmaz yakınlarımız tarafından. Bu Ümmet-i Muhammed'e sadakadır. Zaten Hazreti Peygamber selamın hayvanları Ümmet i Muhammed'in hizmetinde kullanıldığı için, kullanıldığı için Hazreti Ali Hazreti Fatıma ile istişare ederek bu arazileri talep etmeye geldiğini Hazreti Ebû Bekir Efendimiz için bakın bunlar adam dedim ya yani şöyle bir şey yapmadı Hazreti Ebu Bekir sen Peygamber Aleyhisselamın amcasının oğlusun, damadısın, eşinde Peygamberimizin kızı sizi ya sizi mi kıracağız ya? Ama öteki taraftan Hazreti Peygamber Aleyhisselamın bir buyruğu var. Evet. Bakın bunlar öyle adam işte. Yani Hz. Peygamber'in kızının kalbinin kırılmasını göz önüne alarak ama onlara Hazret Peygamber Aleyhisselam buyrunu hatırlatarak. O arazileri onlara vermiyor. Bunların hepsini topladığımız zaman Ömer Faruk esasında ortaya şu çıkıyor. Peygamber aleyhisselamın dünyalık olarak keyif içerisinde sürdüğünü öne sürebileceğimiz elimizde bunu ispat edecek herhangi bir şey söz konusu değil. Az önce evin içerisindeki evindeki eşyalardan bahsettim. Sedirden, taraktan, tencereden, işte esansından falan bahsettim. İki kinimden bahsettim. Bunlarla nasıl bir yaşam sürülebilir? Hocam, bir, düşün. E bir insan bunlarla nasıl keyifli bir yaşam? Sürebilir Yakup evet. Bu konuyu hazır böyle bahsetmişken e, bu alakalı bir soru sorabilir miyim burada? İnşallah alakalıdır. Buyur. Yani hocam Peygamber yani. Efendimizin biz hani yaşantısında baktığımızda hem sahabeye ikramı hem de müminlere e, sürekli sadakayı e, teşvik etmek için onlara bu tasaddukun öneminden ve faydalarından bahsetmiş. Bunun yanı sıra da Peygamber Efendimizin biz rivayetlerde ve sizin anlattığınız üzere evindeki ihtiyaç durumundan yani çok böyle dünyaya düşkün değil. E, azla yetinen, e, ihtiyaçlı bir şekilde yaşadığını biliyoruz. Bu noktada Peygamber Efendimiz sadakayı kabul etmiş mi yahut da sadaka verilmiş mi ona? Bu durumdaki tutumu nedir? Çok güzel. Yalnız. Arkadaş... önceki hadiste de söylediniz, biz sadaka veririz ha. ama kabul noktasında. <gülüyor> Hazreti Peygamber aleyhisselam öyle bir sözü var, hadisi var Yakup. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki biz sadaka almayız diyor. Çünkü şöyle bir durum var Hazreti Peygamber. Sen bu aynı zamanda dünyala önem vermediğinin de göstergesidir. Bak, evet. Minnet borcu edin. olma Tabii. tehlikesi var. Tabi. Şimdi hani hadiste ne diyor Hazreti Peygamber? El yedül olia hayrul yedis sufla. Yukarıdaki el tam tercumesini diyorum. Olia yüksek. Yüksekteki el aşağıdaki elden daha hayırlıdır. Şimdi çünkü bir şey verirken birine ne yapıyorsun? El yukarıda. Yukarıda. Öteki de ne yapıyor? Elini açıyor aşağıda. Dolayısıyla yukarıdaki olan insan, kalbinde bu avucunu açmış olana karşı herhangi bir böyle ya nefsani bir şeyler düşünmese bile alan insan biraz bir mahcubiyet duyar. Tabii. Dolayısıyla sen şimdi Hz. Peygamber aleyhisselama sadaka niye verilir? Fakir, fukara, ihtiyaç sahibi olan insanlar için. Sen şimdi Hz. Peygamber selam onu verdiğin zaman, Peygamber aleyhisselama kendine biraz mahkum etmiş gibi oluyorsun. Peygamber aleyhisselama buna tahammülü yok. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam hediye kabul ediyor. Hediye kabul etmesinin sebebi de şu Yakup. Sen şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselama insanlar getirdikleri hediyeler de öyle çok büyük şeyler değil ha düşünmeyin. Bir misvak ağacı belki. Şey yani misvak Yok. Ağacı. Bir tas hurma alıp çelen. Hazreti Peygamber aleyhisselama hurma çıkıyor aziz seyirciler. Hurma çıkıyor ondan bir tas. Veya devesinden süt sağıyor. Bir tas. Veya çok ilginçtir. Taif şehri var. Orası çok böyle mümbit, yeşil. Her türlü meyvenin yetiştiği bir coğrafya. Hazreti Peygamber selam oradan bir salkım üzüm gönderiliyor. Ya, düşünebiliyor musunuz? Yani insanların yaşamış olduğu zor şartlarda bu bize gö gösteriyor. Peygamber Aleyhisselam yöntemi şu. Diyelim ki burası mescit, aziz seyirciler burası mescit. Peygamber Aleyhisselam sürekli asabiyle oturuyor tabi. Diyelim ki bir süt geldi. Peygamberimizin içeceklerdeki yöntemi şu aziz seyirciler. Hediye getirildiği için Peygamber sen bir kere o hediyeden mutlaka alıyor. Bakın usul bu. Hediye geldiyse Peygamber Selam yenilecek bir şeyse tabi elbise türü, kumaş türü şeylerse onlar da dağıtıyor Peygamberimiz sağa sola. Ama yenilecek bir şeyse o hediye sahibinin gönlünü kazanmak için ondan bir süt diyelim. Ondan biraz içiyor Hazreti Peygamber. Sonra ne yapıyor? Önce sağ, sonra son kimler varsa Hazreti Peygamber onlara da ikram ediyor. Hurma gibi şeyler geldiği zaman da aziz seyirciler hurma yeni çıktığı zaman insandan Hz Peygamber bundan bir tatsın diye çok meraklı. İstiyorlar, seviyorlar Hz. Peygamber'i. Hurma çıktığı zaman hemen bir tas gönderiyorlar peygamberimize. Peygamber de mecliste çocuklar varsa bakıyor. Önce çocuklara ikram ediyor Peygamberimiz. Çünkü yeni bir mahsul çıkınca siz de az buçuk çocukluk yaşamışsınızdır. Hepiniz köylü çocuğuna benziyorsunuz benim gibi. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi çocuğun o meyveye karşı olan iştahı büyüğe göre biraz daha fazla yoğun olur. Hz. Peygamber çocuk var mı diye bakar. Önce onlara ikram etmek suretiyle demek istedim burada nedir? Tabii üzüm meselesi var hocam. O Numa bin Beşir Numan diye Beşir. bir sahabesi var, çocuk var. Aziz seyirciler Taif'ten üzüm gelir Hazreti Peygamber selam böyle bir büyük salkım. Hz. Peygamber aleyhisselam Numa bin Beşir diye bir çocuk var mecliste. Diyor ki bu salkımı al anana götür diyor. Anan bunu yesin. Şimdi kuzuyu kurda teslim etmek olayı. Belki de Hz. Peygamber bunu tahmin etmiştir bunu yapacağını. Fakat Numan bin Meşri, bu çocuk, yolda giderken o salkım götürüyor ya, böyle götürüyor. Götürken bir tane, iki tane, üç tane, dört tane eve gidene kadar salkımda bir şey kalmıyor. tamam mı? Hiçbir şey götürmüyor anasına. Hz. Peygamber sen bir müddet sonra onu görüyor tekrardan. Ne yaptın diyor, sana verdiğim emaneti götürdün mü diyor. Çok mahcup bir şekilde Hz. Peygamber onu yolda indirdiğini söylüyor. Hz. Peygamber de seni ihanet eden, emanete sahip çıkmayan diyerek, ona tatlı bir tebessümle tarizde bulunuyor. Şimdi buradan bizim anlamak istediğimiz, burada anlatmaya çalışmış olduğumuz şey şudur. Vicdansız yönetmen işaret ediyor bize beş dakikamız kaldığına dair. Şimdi dünyalık mala önem veren bir insan değil. asabın etrafında insanların da böyle şeylere düşmelerine müsaade eden bir insan değil Peygamberimiz. Bunu mutlaka anlatmam lazım size. Şimdi Peygamber Selam Arap coğrafyasına aziz kardeşlerim, İslam yerleştikten sonra Peygamber Selam zekat tahsili için, zekat zamanı geldiği zaman zekatları tahsil etmek için görevler gönderiyor. Bunlara amil deniyor, amil, çalışan, hizmet eden memurlar. Tabi bunlar görevlere karşılığında da bir ücret alıyorlar. Çünkü her yere Hazreti Peygamber'in gitmesi mümkün değil. İbnül unutmayalım. İbnül Lutbiye diye bir sahabesi var. Hazreti Peygamber Selam bunu da gönderiyor. Bu zekatları topluyor kardeşlerim. Zekatları topladıktan sonra getiriyor bunları, Beytül Maale veriyor. Fakat yanında bir böyle ufak bir küme mal daha var. Ona diyorlar ki, "E bunları niye vermiyorsun?" Diyor ki "Bunlar bana diyor hediye edilenler." diyor. Ben diyor gittim aralara. İşte insanlardan zekatları tahsil ederken insanlar bana bir takım hediyeler verdiler. Bunlar diyor bana verdiler. Bunlar devletin değil, onlar ben kendim harcayacağım şeyler." diyor. Tabi, Hz. Peygamber sen bunu duyunca rahatsız oluyor. Ve insanları şöyle uyarıyor. Ne oluyor ki diyor, bizim diyor görevlendirmiş olduğumuz insanlar zekat tahsili yaparken bir takım şeyleri de bana hediye edildi diyerek kendilerini ayırıyorlar. Burası önemli bu cümle. Biz onu görevlendirmemiş olsaydık o hediyeleri acaba alabilecekler miydi? Değil mi? Bak bak. Ya ben seni oraya görevli olarak göndermeseydim. O milletin sana vermiş olduğu hediyeleri alabilecek miydin? Hayır. Alamayacaktın. O zaman yapacak olduğun şey nedir? Sana verilen hediyeleri de görevin icabı devlete vermek. Çünkü devlet sana zaten emeğinin karşılığını veriyor. Veriyor. Burada bir şey var aziz kardeşlerim. Bunu Hz. Peygamber insanlardan istiyorsa bakın hep Hz. Peygamber üzerine vurgu yapmaya çalışıyorum. Hz. Peygamber insanlardan kendilerine bir şey ayırmalarını istemiyorsa acaba kendisi ne yapıyor Hz. Peygamber aleyhisselam? bunu göz önünde bulundurursak esasında sorunun cevabını bulmuş oluruz. Evet. Hocam benim de bir sorum vardı ama. Buyur. Herhalde şey yetişim. Son Şimdi 5 dakika demişti. Evet. Peygamber Efendimiz'in hocam şey soracak. Hani yaptığı uygulamalara mesela bazı uygulamalara sahabe efendilerimiz hiç itiraz edip karşı çıkıp işte bu yanlıştır demişler mi veya başka bir soruyla başka bir yani açıdan yani Peygamber Efendimiz'in yani yaptığı şeyler yanlış bulunmuş mu acaba? Ya şu var. Abdülbaki, Hz. Peygamber'in yapıp ettiklerini bazen sahabe-i tartıyor. Ama bazen de mesela, bazen de böyle kırmırın eden insanlar var sahabe içerisinde. Kırmırın derken şunu kastediyorum. Mesela Hz. Peygamber'in evlatlığı var Zeyd bin Harise. Evet. Bildik mi? Evet. Zeyd bin Harise. Hz. Peygamber'in mesela bunu Muhte Savaşı'nda 4 tane peygamberimiz komutan görevlendiriliyorsunuz. Evet. biliyorsunuz. Şimdi Peygamber'in işte onu da görevlendirince Hala zihinlerinde böyle cahiliye izleri kalmış olan bazı insanlar diyorlar ki Ya bir köle Azatlısını nasıl bize komutan yapar? Yaşı da küçüktü hocam 17. Yok Hz. Peygamber aleyhisselamdan yaşı 5-6 yaş küçük. Öyle Zeyd mi? oğlundan bahsedeceğim şimdi. Hadi, tamam. Şimdi bunlar Diyorlar ki nasıl Bir azatlı köleyi bizim gibi hür bir insanların başına komutan yapar? Bu tip itirazları var. Son Hz. Peygamber aleyhisselam Vefatından önce bir ordu hazırlattırıyor. Sen mi sormuştun bunu? Soruyor. Abdülbek, soruyor musun? Evet, benim? yazıyorum Hı. hocam. Hz. Peygamber selam vefatından önce oğlu Üsame'yi yaş 18. Bak. Evet. Annesi bu Ummu Eymen. Ummu Eymen Habeşistanlı. Buraya dikkat et. Bak. Zeyd Zeyd azatlı bir köle Yemenli. Oğlu Üsame ama anası Ummu Eymen Habeşli. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam Vefatından önce Suriye tarafına ordunun komutanı olarak bu sefer oğlunu getiriyor. Millet yine kırın bir kısmı tabii. Çünkü onlar Mekkeliler, Medenililer. Bu sefer diyorlar ki, babası azat Köle, anası Arap bile değil Habeş. Çocuk, hiçbir tecrübesi yok. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam büyüklüğü burada. Bunu duyunca Hz. Peygamber bu tip konuşmaları duyunca, siz diyor babasında da böyle laflar etmiştiniz o lafları yapanlar için. Şimdi oğlu için de böyle yapıyorsunuz. Bu ordunun komutanı diyor Üsame olacak diyor. Kim muvafakatte oluyor? Tabii gidemiyor. Yok, gidemiyor. Savaşa çıkamıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hastalığı ağırlaşınca Hazreti, Hazreti Ebubekir Ebu döneminde, döneminde, döneminde çıkıyor hocam. Çıkıyor. Ordu, Bravo. Ama ilginç bir şey unuttum. Bunu hatırlatın Ömer Faruk. Hazreti Ebubekir Efendimiz de Hazreti Peygamber seçti onu. Ben onu oradan indirtmem diyor. Yine Üsame'yi gönderiyor ha. komutan Hazreti Peygamber Aleyhisselam uygulamasını devam ettiriyor. Burada şunu anlıyoruz. Az önce de örnek verdi. Hudeybiye anlaşmasına Hazreti Ömer'in itirazı e, toplum arkadaşlar herkes aynı düşünce de aynı olgunlukta değil. Kırmırı neden insanlar zaman zaman olabiliyor? Ama asabın bütünle baktığımızda asabın Peygamber Aleyhisselam'ın eğitimine geçmiş olan insanların zaman zaman yapmış oldukları itirazların iki sebebi var. Bir arkadaşlar yapılan şeyi kendi muhakemesine göre yanlış görüyor. Hazreti Ömer örneğinde olduğu gibi. İkincisi de anlamak için itiraz ediyorlar. Mesela Bedir savaşında Hazreti Peygamber Aleyhisselam ordunun yerine ne yaptı? Veya Hendek'te, Hendek'te Hazreti Peygamber Hendek'i e mi tavsiyesiyle yaptı? Selman'ın Farisi. Esen Selman e, peygamber aleyhisselam, Hendek kazma niyetinde değildi ama Selman'ın e, tavsiyesi Hazreti Peygamber aleyhisselam düşüncesine göre peygamberimize daha uygun geldiği için Peygamber aleyhisselam onu tercih etti. Burada şunu söyleyip bitirelim, esasında Hazreti Peygamber aleyhisselam asabının akıllarından emrum şura beynum. Hazreti Peygamber aleyhisselam ve şavirhum fil emr. Hz. Peygamber aleyhisselam ashabının akıllarından yararlanıyor. Akıllı insana düşen şey de esasında budur. Dünyevi tecrübelerinden istifade eden onlarla her halükarda gönül birlikteliğini gerçekleştirmiş olan ve şahsiyetleriyle İslam'ın yeryüzüne yaymış olan insanlardır. Aziz kardeşlerim bakınız. Önemli bir kısmı tuvalet temizliğini bile çok affedersin bilmeyen bir kitle Hz. Peygamber aleyhisselamın vefatından çok kısa bir süre sonra Kuzey Afrika'yı, Kıbrıs'ı Diyarbakır'a kadar, Batum'a kadar, İran'a, Azerbaycan'a, Özbekistan'a ve Hindistan'a uzanan giden sabiler var. Bu insanlar bu coğrafyaları tamamen İslamlaştırmışlar. Bunun altında yatan temel gerekçe inanın şudur: yaşam. Okumak, anlatmak elbette ki çok önemlidir, ama bundan daha önemli olan okuduğumuz, öğrendiğimiz şeyleri kendi hayatımıza tatbik edebilmektir. Allah'tan niyazımız bizlere Öğrenebildiği şeyleri hayatlarına tatbik eden Hz. Peygamber Efendimiz'i hayatında rehber alan insanlardan bizleri eylemesidir. Amin. Bunu başarabileceğimiz oranda Allah'ın dini yeryüzünde kıyamete kadar kalacak. Ama bizim bunda ne kadar hissemiz var aziz seyirciler? Önemli olan şey budur. Bizim bu dinin insanlara ulaşmasındaki hissemiz nedir? Bunda biz bir hisse sahibi, bir pay sahibi olabilirsek aile sermayemiz olacağından asla endişemiz yok. Allah Rabbimiz bizler muvaffak eylesin. Ha. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.